من يهده الله فلا مضل له وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسئلون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وعما لكم يغفر لكم بنوكم ومن الله ورسوله فقط فاز amma ba fa in aftaq kitabullah wa ahsan al hajj hajj sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shar al umur muftafatuha wa kull muftafatin bid'ah wa kull bid'atin Bu akşam öncelikle herkese hoş geldiniz diyelim. Bu akşamki yapacağımız ders daha önce haricilerle alakalı sohbet silsilesi yapmıştık. 5-6 ders diye hatırlıyorum. Onun bir devamı niteliğinde ama konu kendi, başta, kendi başına başlıca özel bir yere sahip olduğundan dolayı bu da herhalde birkaç ders olur gibi düşünüyorum. E, ayrıca işlenilmesi düşündüm. Konu cehaletin mazeretliliği. Cehaletin genel olarak mazeret olması, <gülüyor> fakat kayıtlarıyla beraber genel olarak mazeret olması her zaman cehalet her yerde mazeret ve herkese değildir. Her zaman her yerde herkese cehalet mazeret değildir. Genel olarak cehalet mazerettir ama her zaman her yerde ve herkese değildir. Yani bunu kısacası bu başlık kafanızdaki şüpheyi açması şeyinde bir örnek vereyim size. İnsanın hiçbir tevhidcinin ulaşmadığı, hiçbir kitabın ulaşmadığı, bir Amazonlar, bir e, kutuplarda yaşayan insanların cehaletinin farklılığıyla Suudi Arabistan gibi tevhidin yoğunlukla anlatıldığı, avamından cahiline kadar hemen hemen herkesin, avamından alimine kadar hemen hemen herkesin tevhid üzerinde yo yoğrulduğu bir ortamda cehaletin farklı olduğu insanların Avrupa gibi bir yerde Fransa, Amerika Amerika'nın Avrupa'nın olduğu gibi yerlerde İslam'ı daha tanımamış Yahudi ve Hristiyanların e, yönetiminde olan yerlerdeki insanın cehaletinin farklılığı Türkiye gibi bu ikisinin arasında ezan sesini duyup da ama bidatçıların daha çok insanlara empozede bulunduğu bir takım ehli sünnet ve cemaatin yolundan ayrılmış fırkaların anlayışlarının egemen olduğu toplumlardaki kişinin ehli sünnet anlayışına dair cehaletinin mazeretliliği farklı farklıdır. Bu yüzden her zaman her yerde herkese değil alime farklıdır avalına farklıdır İlim ehli bazı konularda tabi avama göre daha az cehalete mazeret sahibidir. Avam ise daha çok cehalete ce cehalet cehalette mazeret söz konusudur. Alimde ise daha azdır. O yüzden bu başlığı attık. Ee, bundan dolayı bu değişebiliyor. Ee, kafamızdaki şüpheler gitmesi açısından bu açıklamayı yaptım. Bilindiği gibi toplumumuzda bu tekfir fitnesi arkasından cehaleti mazeret görmemeye dair yol açmaktadır. Tekfir fitnesi arkasından cehaleti mazeret görmemeye yol açmaktadır. Ya da cehaleti mazeret görmeme inancı fikri Müslümanları tekfircilik belasına iten bir sebep olmaktadır. Bu belaya düşen insanlar kendilerini kadı, hakim tayin ederek dilediklerinin Müslümanlığına dilemediklerinde küfrüne hüküm verip onları İslam'dan çıkarmakla insanlara ve dine hiçbir şey kazandırmazlar. Daha çok tam aksine insanlara İslami davete dine en çok zarar veren kimseler bunlardır. Cehalet meselesine baktığımız zaman cehalet bilgisizliğin ilimsizliğin sorup öğrenmenin öğrenmenin zıttıdır. Sorup öğrenmenin zıttıdır. Nitekim Cabir radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Fe innema şifa'ul ayyi es sualu fe innema şifa'ul ayyi cehaletin ilacı es sualu sorup öğrenmektir. Bundan da anlaşıldığı gibi bilgilenmeyen kişi ilim etmeyen kişi sorup öğrenmeyen cahil olmasıyla beraber aynı zamanda bu insan günahkardır. Öğrenmemek için sormayıp bundan kaçması onu daha da günahkar yapar. Allah muhafaza bu bunun sonu da kişinin bilerek güz çevirmesine kadar götürür. Bazı kimseler cahil kalmayı tercih ediyorlar. Nasıl olsa mazeretliyiz gibi böyle de bir inanç var. Bu yanlış cehaletin özür olduğunu bizim ispat etmemizde kullandığımız bir takım ifadeler kesinlikle insanları bilgisizliğe teşvik ve davet ettiğimiz anlamına gelmesin. Ya da cehalet fazilettir. Onunla yaşarız, onu ona rıza gösteririz manasında da anlaşılmasın. Aksine cehalete karşı bizim tavrımız tam tersinedir. Ki nitekim sallallahu aleyhi ve sellem mümin erkek ve mümin kadına ilim etmek farzdır der. Bir kişi bilmeden ameli olsun, itikadi olsun, bir küfre düşer ve bu kişi cehaleti, cehaleti sebebiyle de mazur görülür bizim indimizde. Yani tekfir edilmez. Fakat ilim öğrenme konusundaki farzı terk etmelerinden dolayı da günahkar olur. İlim öğrenme konusunda da bir terk ettiği farzdan dolayı da günahkardır. Allah'ın böyle cahilliği Terk etmeyen kimsenin de yemesine de içmesine de ihtiyacı yoktur. Bakın yani insan cehaleti terk etmeye, cahil kalıp da böyle çok ibadet eden bir kul olması ona fayda vermiyor ve buna ihtiyacı yoktur. Fayda verir belki ama cahilane yaptığı şeyden dolayı bidatla bidatla beraber bunu yapar sütler. Dolayısıyla bakın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur yalanı yalan ile amel etmeyi. Ve cahilliği terk etmeyen kişinin yeme ve içmesine terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Kişi yalan söyler, yalan lahmeder, cahilliği terk etmez. Böyle bir kişinin yeme ve içmesini terk etmesini yani oruç tutmasına kastedilen bu Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur der. O hem cahildir ve cahil kalmak ister. Hem de yeme ve içmesini terk ederek oruç tutar. ...çokça ibadet eder, abittir ...ama ilimden yoksundur. Allah'ın böyle kimselerinin... ...ameline ihtiyacı yoktur. Onun için önce ilim... ...sonra da onunla amel etmek gerekir. İlim amelden önce gelir. Yine insan... ...cehalet sahibi olarak... ...mazur görülse bile... ...günahtan da arınmış değildir dedik. Bazı insanların nefislerinde ...heva yerini almış... ...sabitleşmiş... Öyle ki hevaları onları bir takım kimselere bağlamış, takvite götürmüş, onlarla oyunmuşlar. Takvit edip bu şahsın konuştuğu her şeyin önünde fikir ve akılları dona kalmış. Belki de o kişinin konuştuğu her söz ve her fikir hiçbir kimsenin itiraz edemeyip münakaşa edemeyeceği edemeyeceği doğrular şeklinde donuk bir fikir alınmak haline almış. Bazıları hakkı gördükleri Hakkın nerede olduğunu bildikleri halde ona yanaşmamış ve ondan kaçmışlardır. Hatta kendi görüş ve ameline ters olan meselede yazılmış olan bir kitabı gördüklerinde onu görmemezlikten bile gelmişlerdir. Dikkat edin bir takım kimselere onlar kendi mezheplerinin, tarikatlarının tasubundan dolayı hadis kitabı almazlar. Almaktan da korkarlar. İşte bu kimseler kendi görüş ve ters olan bir meselede yazılmış olan bir kitabı onu görmemezlikten, görmemezlikten gelmiş ve elini alıp okumak için zahmete bile girmezler. Bunlar sadece onların kalplerindeki hastalıklardan dolayıdır. Bu insanlar mazur sayılabilecekleri gibi buğz edilmesi gereken şeyleri araştırmayıp hevalarına uymaları sebebiyle mazur da olmayabilirler. Bu ihtimaller artık kişinin kendisinin kalbiyle alakalıdır. Nitekim bakın Hafız İbn Hacer şöyle der. İnsanlar arasında dini konularda ihtilaf çoğalınca parçalanmalar da çoğalır. Buna sebep olan buğzlaşma, lanetleşme de artar. Her biri Allah için buğz ettiğini söyler. Bu kimseler mazur sayılabilecekleri gibi buğz edilmesi gereken şeyleri araştırmayıp hevalarına uymaları sebebiyle mazur da olmayabilirler der. İşte gösterilen buğdun çoğu böyledir. Hatta bunlar hevalarına tabi olmuş da olabilirler. Bu da ancak insanlara önderlik eden kimselerin kendilerinin söyledikleri her şeyin doğru olduğunu zannetmesinden kaynaklanır. Bu zan kesin olarak hatadır. Eğer bundan kastı ihtilaf edilen konularda söylediği her şeyin hak olduğunu ifade etmek ise bu da doğru ya da yanlış olma ihtimali bulunan bir zandan ibarettir. Çünkü kişiyi o görüşe sevk eden şey sadece havasına uymak ya da kendisine yakın bulmak veya adete uymaktan dolayı da olabilir. Bütün bunlar gösterilen buzlun Allah için olmasını zedeleyen hususlardandır. Müminin üzerine düşen nefsine nasihat etmek. Bu gibi şüpheli ve karışık durumlarda yasaklanmış olan buz kapsamına girmekten sakınarak son derece dikkatli olmak olmasıdır. Evet, cehalet genel olarak mazerettir ama her zaman, her yerde, herkese değil. <gülüyor> muhakkak ki insanların cehaletten yaptıkları şeylerde, onları mağzur görmek, onları tekfirden kaçınmak sünnettendir. Evet, bakın buraya dikkat edin, muhakkak ki insanların cehaletten yaptıkları şeylerde, cehaletten yaptıkları şeylerde, genel olarak onları mazur görmek, onları tekfirden kaçınmak sünnettendir. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'dan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Et taennumin Allah. Ağır almak, teenniyle hareket etmek Allah'tandır. Vel acele min Şeytan, Acele ise şeytandandır. Ve ma şey'un eksuru ma'azira min Allahu azza ve celle. Allah'tan daha çok mazeret kabul eden kimse de yoktur. Yani kişinin mazeretini öne sürüp de kabul eden kimse, kişi kimse yoktur. Yine Allah'ın hilinden daha fazla sevdiği şey yoktur diye hadis devam ediyor. <gülüyor> Bu hadisten dolayı ve zikredeceğimiz şu hadisten dolayı bakın aynı şekilde ki insanların mazeretlerini kabul etmek onları tekfirden kaçınmak sünnetten olmuş oluyor. Nitekim Buhari ve Müslim'de başka bir hadiste İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan olan gelen hadiste şöyle buyurmaktadır. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Allah bundan dolayı açık ve gizli bütün çirkin fiillere haram kılmıştır. Övülmeyi Allah Azze ve Celle'den daha çok seven kimse yoktur. Bunun için Yüce Allah kendi nefsine övmüştür. Allah'tan daha çok cezaya çarptırmadan önce uyarıp bütçet göstermeyi seven de yoktur. Bunun için de bir müjdeleyici ve biz müjdeleyici ve korkutucu rasuller göndermişizdir. Başka bir rivayette şu hadis lafızlarla biter. İşte bundan dolayı Allah rasullarını gönderdi ve kitaplarını indirdi. Neden? Çünkü Allah'tan daha çok cezaya çarptırmadan önce uyarıp bütçek göstermeyi seven kimse yoktur diyor. Evet, cehaletin mazeret olduğu yerler uyarıcının bil bilginin ulaşmadığı ve ulaşıp da anlaşılmadığı yerlerdir. Nitekim Yüce Allah bakın şöyle buyuruyor. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا <اللّٰه> Allah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka hak olan bir ilah olmadığını öğrenmeliyiz. Çünkü ayet bil ki demeyle başlıyor. Peki Allah'tan başka hak olan bir ilah olmadığını nasıl öğreniriz? la اِلَٰهَ اِلَّ biz بِسْ manasını lafını değil manasını onun mütelazımını yani onun lazım olan parçalarını muktezasını gereklerini bilerek öğrenmemiz demektir bilmek neyi ifade ediyor öğren demek olduğunu ifade eder İlk öğrenmemiz gereken peygamberlerin ilk davet ettiğidir yani öğrenmeye başlarken ilk önce neyi öğrenmemiz gerektiğini bilmemiz lazım bilmeden nasıl öğreniriz İnsan dinde ilk önce akidenin öğrenmesi gerektiğini de bir yerden öğreniyor. Bilmeyen kişi tabii ki mazurdur. İnsan bu kelimenin manasını, mütelazımını ve muktezasını bilip öğrendikten sonra ancak mesul olur. Evet, cehaletin mazeret olabileceğine dair Kur'an'da o kadar çok naslar var ki ben bunlardan toplayabildiklerimi ilim ehlinin kullandıkları özellikle ve onların altlarında şerhleriyle beraber getirdiklerini ee, araştırma yaptıktan sonra burada naklettim ee, o kadar çok nas var ki bu konuda gerçekten şunu da anladım yani insanlar herhalde Kur'an okumuyorlar insanlar hadis okumuyorlar yani açık ve net olan deliller varken bana bu böyle gibi geldi tabi sonra bu zannımdan biraz daha vazgeçtim çünkü ilim ehlinden de bakıyoruz cehaletin mazeret olmadığını söyleyen büyük alimler de var Özellikle akide meselesinde. Ama onların hata ettiği diğer ilim ehli tarafından araştırdığımız zaman diğer ilim ehlinin görüşlerinden, delillerinden anlaşılıyor. Bize burada sadece burada olduğumuz imtihanda seçeceğimiz hakkı bilmemiz gerekir. Biz burada iki tarafta da ihtilaflı bir konu var. İki tarafında getirdiği deliller var. Ama kimin delilleri daha güçlü, kiminkileri gerçekten eski selefin sözlerine uyuyor, ona bakarız ve hak olanı ortaya çıktığında anlarız. Dolayısıyla işte burada biz imtihan olunuyoruz. Bu yüzden imtihan olduğumuzdan dolayı ona çok dikkat kesilmemiz gerekir. Bu ayetlere bir bakalım ilk önce tek tek. Yüce Allah şöyle duyurmakta. ilk Diyor ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bir elçi, bir resul kastedilen göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Burada asıl olan resulün gelmesi değil. Resulün getirdikleri de rasul olan. Çünkü Resul getirdikleriyle gelir, ilk önce anlatır, sonra 1400 sene bize getirdikleri hüccettir. Resul'ün gelişiyle uyarılmak başka, çünkü direkt Resul'a muhatap oluyorsun, Onunla, onun gelişiyle uyarılmak başka bir şeydir. Resul'ün getirdikleriyle uyarılmak başka bir şeydir. Birbiri arasında farklar vardır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar beni görmeden bana iman ettiler diyor. Orada fazilet farkı vardır. Daha da ileride açacağız. Yani İsa Aleyhisselam'dan gökten Rabbin bir sofra indirebilir mi diye istedikleri. Ondan sonra onların indirebildikten sonra ama hiçbir indirdiklerini gördükleri halde. Çünkü yakından görmek farklı, duyarak görmek farklı. Yani duy, duyarak iman etmek farklı. O yüzden onlara hiç kimse azap etmediğim şekilde azap ederim diye ediyor buradaki aradaki farkı sadece vurgulamak istedim İleriden nakli geleceği gibi Huneyn harbinde aralarında Resul sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen bilmedikleri bir mesele vardı zatü envat ağacı istemeleri gibi sahabeler bunun şirk olduğunu bilseydiler bunu asla demezlerdi onun için önemli olan burada Resul'ün gelmesi değil çünkü Resul sallallahu aleyhi ve sellem aralarındaydı Resul'ün getirdikleridir Bazen Resul sallallahu aleyhi ve sellem aralarındayken bile insanlar hataya düşebiliyor. Evet. Yukarıdaki ayet hakkında bakın İbn-i şöyle diyor. Doğrusu evet. Resuller, kellar, Resuller tebliğ ve imzarı uyarıp korkutup sakındırması ulaşına kadar <gülüyor> kafire asla azap yoktur diyor. Resuller yani Resullerin tebliğ ve inzarı uyarıp korkutması ulaşana kadar kafire asla azap yoktur diyor. İbni Kesir bu ayet Allah'ın adaletinden haber vermektedir. Bu ayet İsra Suresi 15 Allah'ın ayetinden haber vermektedir. Yüce Allah uyarıcı göndererek hütçe ikame edilmeden kimseye azap etmeyecektir. Alusi ise noksansız mükemmellik üzere bina edilmiş olan Sünnetimiz ve ezeldeki takdirimizle Resul gönderip, hüccet ikame edip sapıtlığı ver taraf hidayeti gösterene kadar kimseye ne dünyada ne de ahirette azap etmeyeceğiz demektir diyor bu, bu ayet. Allah ve ise bu ayetin zahir manası Yüce Allah uyarıp korkutan Resul gönderinceye ve Resule isyan edilmeye edilerek uyarıdan sonra küfürde ısrar oluncaya kadar yarattıklarından hiç kimseye azap etmez şeklindedir. Bazı kimseler ayette ayette nefi edilen azabın dünya azabı olduğunu iddia etmişlerdir. Bu iddiaya iki şekilde cevap verilir. Birincisi bu iddia Kur'an'ın zahir manasına terstir. Çünkü ayetteki azap dünya azabından daha kapsamlı olup mutlak ifadeyle gelmiştir. Delilsiz olarak ayette geçen mutlak ifadeyi nef etmekse Kur'an'ın zahiri hükmünden çıkartmaktır Kur'an'ı. Müracaatı vacip olan bir delil olmaksızın böyle bir hareket ise yasaklanmıştır. İkincisi ise Kur'an birçok ayette uyarılmamışların ahiret azabından kurtulacaklarını delil teşkil etmektedir. Bakın Mülk Suresinde şöyle buyurmakta Kullemâ ulkiye fîhâ fevcun se'elahum hazanetuhâ elem ye'tikum nezîr <gülüyor> Kalıbala, kajana nezir, min şeyin, in antum illa Her topluluk içine atıldıkça, cehennemin bekçileri onlara, size bir uyarıcı gelmedi mi, bir nezir uyarıcı gelmedi mi diye sordular. Cehennemin ahalisi dedi ki, evet, bize bir nezir uyarıcı geldi, ama biz onu yalanladık. Diye devam ediyor. Burada cehenneme açılan bütün grupların, rasullerin uyarmalarından sonra azap olduklarına bu ayet delil teşkil eder. Allah moksansız insaf ile övülmeye en layıktır. Allah dünyadayken Resul'un uyarısıyla kulunun mazeretini bertaraf etmeden ahirette ona azap etmez. Allah bir kimseye Resul'ün uyarısı olmadan azap edecek olsaydı Allah'ın övüldüğü o hikmet bozulur ve Rasulleri bertaraf etmek için gönderdiği mazeret azap olunan kimse sabitleşirdi diyor. Şankiti'nin, Allame Şankiti'nin sözü burada son buluyor. Buraya kadar bu ayet ve tefsirinde bu cehaletin mazeret olduğuna dair delil olmuş oluyor. Buradaki e, baktığınız zaman ameli ya da ee, itikadi olarak cehaletin ayrımı yok. Genel olarak Resuller hem ameli hem itikadi olarak uyarı için gelir. Zaten itikadi uyarılar için gelmesi asıldır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Temin ki zikrettiğimiz ayette o mülk suresinde zikrettik. Her topluluk içine atıldıkça cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sordular. Cehennem ahalisi dediler ki evet bize bir nezi uyarıcı geldi ama biz yalanladık. Yine temin ki ayetin zikrettiği yerde burada da bir şeyler konuşmuş. Demiş ki dünyada uyarılmayan kimselere Allah'ın ateş ile azap etmeyeceğini bu ayet delil teşkil etmektedir der. Yüce Allah yine şöyle buyurur. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Tevbe Suresi 115 Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. İbni Kesir şöyle der Yüce Allah kendi mukaddes nefsinden adaletli hükmünden haber vererek kendisine risalet ulaştıktan sonra aleyhlerine hüccet ve delil ikame edilmiş olmadıkça Kavmi saputla düşürmeyeceğini ifade buyurur. Nitekim başka bir ayette Semud kavmine gelince onlara yol gösterdik. Ama onlar kötülüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle alçaltıcı azabın yıldırımı onlara çarptı. Yani ve emme's-samuda fehedaynahu Semut kavmine gelince, biz onlara hidayet yollarını gösterdik. Yani onlara tebliği açık ve net şekilde ulaştırdık demektir. Yüce Allah yine şöyle buyurmakta: "Bunları müjdeleyici ve uyarıcı rasuller olarak gönderdik ki, rasuller geldikten sonra insanların Allah'a karşı hiçbir mazeretleri, hüccetleri olmasın." Evet, ruhul mubesşirine ve li lilla yakuna lin nasi ala Allah hucetun ba'da yani Allah'a karşı hiçbir mazereti bütçe olarak getirmesinler mazeret biz delil ulaşmadı diye eğer onları delil ortaya koymaksızın resuller göndermek suretiyle şirk koşmakta olan atalarını taklit ettiklerinden dolayı helak edecek olsaydı her batıla sapanı izlemekte oldukları yolun batıl olduğunu bilmemekte birlikte helak ederdi. Onlar izledikleri yolun batıl olduğunu bilme bilmedikleri halde onları helak ederdi. Ancak Yüce Allah kendileri bilmedikleri halde onlara haksızlık ederek şehirler ahalisini helak etmeyeceğini haber vermektedir. Onları ancak Rasullar göndermek suretiyle uyarıp korkutmak ve ileri sürebilecekleri mazeretleri kalmayacak hale getirdikten sonra helak eder. Evet, Nisan suresi 165. ayetti bu okudum. Bakın İtli Kesir bu ayetin tefsirinde uzun, uzun, uzun uzadıya konuşmuş. Demiş ki, Yüce Allah kitaplarını indirmiş, Rasullarını müjde ve uyarmayla göndermiş, sevip hoşlandıklarını, sevmeyip reddettiklerini, kimsenin bir mazereti kalmasın diye açıklamıştır. Nitekim Allah subhanehu teala şöyle buyurmuştur. Şayet onları, Ondan yani Rasuldan önce bir azap ile hezak etseydik, Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. İbni Kesir Nisa Suresi'ndeki ayeti bu ayetle bağlıyor. Taha Suresi 134'te. Yine arkasından Kasas Suresi'nden 47'de bir ayet getiriyor. Diyor ki, Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarını bir musibet geldiğinde ey Rabbimiz bize resul göndersen de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni biz göndermezdik. Nitekim Buhari ve Müslim'de rivayet edilen İbn Mesud hadisinde daha önce bunu naklettik. Hadis uzunca hadisin hüccet olan tarafı şu Allah'tan daha çok cezaya çarptırmadan önce uyarıp hüccet göstermeyi seven yoktur diyor. Bundan dolayı birçok müjdeleyici ve korkutucu rasuller göndermiş göndermiştir. İşte bundan dolayı hadisin bir rivayetinde Allah rasullerini gönderdi ve kitaplarını indirdi. Evet bu ayet hakkında İbn-i de bir sözü var. Diyor ki mükellefin hükümleriyle sorumluluğu kendisine tebliğe ulaşmadan önce kesinleşir mi kesinleşmez mi? Bu konuda görüşler belirtilmiştir. Ahmet ve diğer imamların üç görüş vardır. Birincisi görüş kesinleşir demişlerdir. İkincisi ise kesinleşmez. Üçüncüsü ile ilk gelen hükümler kesinleşir. Sonra inen neselici nese nese hükümler kesinleşmez. Burada ne var? Bakın İpli döneminde bile bu konuda ihtilaf var demektir. Bu konuda ihtilaf var. Peki dinde ihtilaf var mı? Dinde kesinlikle ihtilaf yok. O zaman burada bakacağımız şey... Kitap ve sünnet ve sahabenin görüşüne dönmektir. Zahir olan onlardan bir şeyin kazası kesinleşmez. Ve bir kimse hakkında sorumluluk da kesinleşmez. Burada İbn-i kendi sözüyle başlıyor. Zahir olan onlardan bir şeyin kazası kesinleşmez ve bir kimse hakkında sorumluluk da kesinleşmez. Ancak tebliğden sonra sorumluluk ve Yüce Allah'ın ayetlerinden dolayı mükellef üzerine kesinleşir. Enam suresindeki ayeti getiriyor. Diyor ki bu Kur'an bana onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım diye vayholundu. Yani onun ulaştığı herkesi uyarayım diye vayholundu. Biz yine e, İsra suresinde biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. İlk ayetimizi delil getirdi. Sonra Nisa suresindeki bunları müjdeleyici ve uyarıcı rasullar olarak gönderdik ki rasullar geldikten sonra insanların Allah'a karşı mazeretleri kalmasın. Bakın ilim ehlinin hep getirdiği ayetler aynı ayetler. Bu ayetleri biz onlardan daha güzel anlayamayız. Tekfircilerin anladığı gibi hele hele hiç anlayamayız. Onlar bu ayetleri bakın hep tevil ederler. Bu ayetlerin ehli sünnetin ehli sünnetin menhecinde olan İlim ehlinin anladığı şekilde anlamak gerekir. Bu ve benzeri ayetler Kur'an'da çoktur. Allah o ayetlerde Resul getirdiği dini tebliğ edene kadar kimseye azap etmeyeceğini açıklamıştır. Bir kimse sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu bilse ve ona iman etse bu kimseye bilmediği meseleler ulaşana kadar Allah ona azap etmez. Allah bir kişiye tebliğe ulaşmadan imanı terk ettiği için azap etmezse İmanın bazı şartlarını terk eden kimseye, kimseye azap etmemesi ise daha evla ve daha makuldur. Ancak kişi kendisine tebliğe ulaştıktan sonra iman etmez veya imanının bazı şartlarını terk ederse bu durum müstesnadır. Bu gibi meselelerde sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen yaygın ve meşhur olan sünnet ise bu şekildedir. Sahih hadis kitaplarında sabit olduğuna göre bazı sahabeler Allah'ın o Kulu ve hatta tebeyyin <gülüyor> lekumul haytul abyad minel haytil asved şafan beyaz ipliği yani fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden ayrılıncaya kadar yiyiniz içiniz sonra gece oluncaya kadar o orucu tamamlayınız bu ayetin ayetten gerçek manadaki insanların dikiş için kullandığı ipliği anlamışlardı diye yani ayeti yanlış anlayabiliyor Dolayısıyla mazurdur Allah Resulullah'ın sorasıya kadar değil mi? Umer radıyallahu anhu ve Ammar radıyallahu anhu cünüp oluyorlar. Umer radıyallahu anhu su bulana kadar namazı terk etmiş. Ammar ise kendisini toprağa atarak suyun ulaştığı yerlere toprağın, toprağın da ulaşacağını zannederek toprakta develenmiştir. Buna karşılık sallallahu aleyhi ve sellem onlara namazlarını kaza etmelerini emretmemiş. Aksine onların gelecekte böyle bir durumla karşılaşırlarsa, teemmüm etmelerini onlar emretmiş. İstihazeli kadının durumu da bu örneklerdendir. Kadın ben çok şiddetli hayız görüyorum o beni namaz ve oruçtan engelliyor dediğinde sallallahu aleyhi ve sellem ona istihaze zamanında namaz kıl, kılmasını emrediyor fakat kılmadıklarını kaza etmesini emretmiyor. Namazda konuşma yasaklandığında Muaviye bin el-Hakem-i namazda konuşmanın yasaklandığını bilmeden konuşuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ona bizim bu namazımız var ya onda insanların kelamından bir şeyi konuşması asla doğru değildir diyor. Fakat namazı iade ettirmiyor ona. Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinde mukim namazı ziyadeleştirmişti. Medine'ye hicret ediyor. O zamana kadar Mekke'de iki rekat kılınıyor. Medine'ye hicret edindiğinde mukim namaz 5 vakita çıkıyor. Ayetle. Bu haber kendisine uzak olan Mekke ve Habeşistan'daki Müslümanlara ulaşmıyor tabi. Habeşistan'da ise daha 2 sene oradalar sonra 2 sene sonra hicret ediyorlar. O onun için bunların namazları hala 2 rekat 2 rekat kılıyorlar. Onlar Medine'ye hicret ettiğinde sallallahu aleyhi ve sellem onların namazlarını iade et etmelerini emretmiyor bakın namazın kazasının olmadığına dair en güçlü delillerden biri budur bakın. Eğer namazın kazası olsaydı iki sene o iki rekat kıldıkları namazları iki senedir beş vakit namaz farz olundu kılın iki, iki, eksiklerinizi derdi sallallahu sellem. Hicretin ikinci senesinde Ramazan orucu farz kılınmış. Bu ise Habeşistan'daki Müslümanlara ulaşmamış bu sebeple Müslümanlar o sene orucu tutmamışlardı. Buna rağmen sallallahu aleyhi ve sellem onlara orucu kaza etmelerini emretmedi. İbn-i Seymi'nin Mecmul Fetava'nın 22. cildindeki sözleri burada bitiyor. Yine 5. ayete geldiğimizde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Bu Kur'an bana onunla sizi ve onun ulaştığı herkese uyarayım diye vayholundu. Bu ayeti... Temin diğer ayetlerle tefsir eden alimlerin sözünde geçmiştir. Biz ayrıca alacağız. İbn Teymi'nin sözüyle şöyle diyor Şeyh Hristam, kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Bunun sebebi ise şu ayet nedir? Bu Kur'an bana onunla ve sizi onunla sizi ve onun ulaştığı herkese uyarayım diye vahiy bulundu. Biz, bu uyarıcı, biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bunları müjdeleyici ve uyarıcı Resul olarak, olarak gönderdik. Resuller geldikten sonra insanların Allah'a karşı hiçbir mazeretleri kalmasın. Bakın Nisa, İsra Suresi, Enam Suresi'ndeki ayetler. Kur'an'da bunun ve ben, bunun benzeri birçok ayetler vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeyi tebliğ edinceye kadar Allah hiç kimseyi cezalandırmayacağını ve ulaşmayan şeylerden dolayı kimseye azap etmeyeceğini beyan etmiştir. Allah bir kişiye tebliğe ulaşmadan önce imanı terk ettiği için eğer azap etmezse imanının bazı şartlarını terk eden kişiye asla azap etmez. Ancak tebliğe ona ulaşırsa bu müstesnadır. 6. ayetimiz Kasaf Suresi 47 bu da daha önce geçti. Bunun da metnini okuyoruz. Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Ey Rabbimiz bize Resul göndersen de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. İbn Kesir bu ayetin tefsirinde bizim seni onlara Resul olarak göndermemiz, onlara karşı delili ortaya koymak, böylelikle küfürleri sebebiyle Allah'tan kendilerine bir azap gelecek olursa ileri sürecekleri bir mazeretleri kalmasın diyedir. Bununla onlar kendilerine herhangi bir Resul, herhangi bir uyarıp korkutan bir Nebi'nin gelmediğini gerekçe olarak gösteremeyeceklerdir. Nitekim Yüce Allah mübarek kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de indirdiğini söz konusu ettikten sonra şöyle der. Enam suresinde Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa yani Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Ve biz onların okuduklarından habersiz kimselerdik. Demeyesiniz diye. Yahut bize de kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet üzere olurduk. Demeyesiniz diye işte size Rabbinizden apaçık bir belge bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Bunları müjdeleyici ve uyarıcı Resuller olarak gönderdik ki Resuller geldikten sonra insanların Allah'a karşı mazeretleri kalmasın. Ey kitap ehli peygamberlerin arasının kesildiği bir zamanda size dinin hükümlerini açıklayıp duran Resulümüz gelmiştir. Bize bir müjdeleyici ve bir uyarıcı uyarıp korkutan gelmedi demeyesiniz diye Resulümüzü gönderdik. İşte gerçekten müjdeleyici ve uyarıp korkutan bir nebi gelmiş bulunuyor. Allah her şeye gücü yetendir. Bu da Maide suresinde. Bu husustaki ayet-i kerimeler oldukça çoktur diye kesil Allah en iyisini bilendir. Yine bu ayette İmam Alusi kendisine Resul gönderilmeyen kimse azap olunacak olsaydı o bu ayeti ölçü alarak Rabbim bana Resul gönderseydin derdi. Bunu delil getirir delili de doğru olurdu. Aynı zamanda sözün o sözün azaba mani bir sebep olması da doğru olurdu der. 9. Evet, ayetimize baktığımız zaman tabi bunun hadiste olan bir şey var bağlantısı var sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği gibi ee, Yüce Allah bakın şöyle buyuruyor biz diyor İsrailoğullarını denizden geçirmiştik bu sırada kendilerine ait bir takım sanemlere tapan kavme rastlamışlardı sanem yani elleriyle yaptıkları put. Bunlara tapan bir kamera aslamıştı. Ve Musa'ya ey Musa, Musa'nın yanındakiler diyor. Yahudiler, şunların ilahları gibi bize de bir ilah yapsana demişlerdi. Musa da onlara siz hakikaten cahillik eden bir topluluksunuz demişti. İnnekum kavmun teçhelun. Siz hakikaten cahillik eden bir topluluksunuz. Burada siz hakikaten cahillik eden bir topluluksunuz dedi. Bu ayetin bağlamında bakın hadis nasıl? Diyor ki vakıdın neyse radıyallahu anhudan bizler cahilliyden henüz yeni çıkmış kimseler olarak sallallahu aleyhi ve sellemle beraber e hareket ettik. Kureş kafirleri ve diğer Arapların zat-ı dedikleri dedi, büyük ve yeşil bir ağaçları vardı. Çok büyük ağaç, ağaçları varmış. Her yıl burayı ziyaret ederek dallarına kılıçlarını asıyorlar gölgesinde kurbanlar kesiyorlar ve bir gün boyunca tam bir gün boyunca onu kutsayıp takdis ediyorlar Rabi dedi ki sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyüşümüzü devam ettirirken büyük ve yeşil bir ağaç gördük yolun kenarında bağırdık ey Allah'ın Resulü onların bir zatı emmatı olduğu gibi bize de bir zatı emmat yap dedik belki sahabelerin kastı Oradan bir medet değil. Ama sallallahu aleyhi ve sellem bize burada uyarıda vuruyor, buyuruyor. Ve örnek getiriyor ayeti delil getirerek. Allahu Ekber Nefsimin elinde olana yemin olsun ki Musa'nın kavminin Musa'ya sözü gibi bir söz söylediniz. Onlar Musa'ya onların ilahları olduğu gibi bizim için de bir ilah edinsene yapsana dediler. Musa gerçekten siz cahil bir toplumsunuz dedi. Bu ümmetlerin adetleridir. Sizler de öncekilerin adetlerine uyacaksınız. buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin cehaletinin mazeret olması için dinle birçok şeyi akideyi, tevhidi, imanı bilmesi gerekir diyenlere reddiye vardır bakın burada. Çünkü yukarıdaki olay tevhidle alakalıdır. Bu olay Mekke fethinde Nebi sallallahu aleyhi ve sahabelerinin Huneyn'e hareket ettikleri zaman olmuştur. Yine hadis Müslüman olan bazı sahabelerin tevhidi meselelerin hepsini öğrenmedikleri için sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kamp kurarak ve silahlarını ona asarak müşriklerin teverrik ettiği gibi ona teverrik etmek için bir ağaç tah, tah, tahsis etmesini istediklerini açıkça anlatır. Buna rağmen Resulullah onlara siz müşrik oldunuz cehaletiniz de mazeret değildir dememiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem onları muayyen şahıslar olarak teker teker de tekfir etmemiştir. Bu fiilleriyle İslam milletinden çıktıklarını tövbe edip tekrar ikinci defa İslam'a yeniden dönmeleri gerekliliğini de söylememiştir. Tevhidi meselelerde cehalet mazeret değildir diyen tekfirci kimselerin görüşüne göre hareket edip o sahabelere, mürtetlere uygulanan hadleri de uygulamamış. Aksine sallallahu aleyhi ve sellem onların bilgisizliklerini mazeretle görüp talep ettikleri için aynen Musa aleyhisselamın kavminindeki gibi küfür olduğunu haber vermiş dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem onların sözlerini Musa aleyhisselamın kavmindeki küfre nispet ederken kendilerini de tekfir etmemiştir burada önemli bir yerdir burası bu konuda tabi birçok hadisler var O hadislerden de nakledelim. Daha sonra bu ilim ehlinden de nakiller var çok. Tek tek açarak gidersek olur. Ee daha sonra bu konudaki ihtilaflı bazı konuları da çözüme kavuşturmak için belki dersleri ikiye, üçe çıkarabiliriz sıramız geldikçe. Hadislerden de bazı örnekler verelim. Evet. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anhudan sallallahu aleyhi ve sellemi ben şöyle derken işittim. Sizden önceki ümmetlerden bir kişiye bakın bu çok önemli bir hadis ilim bu, bu konuda bayağı bir konuşmuş ve gerçekten birçok ilim ehli bu hadisi delil getirmiş. Ee, bu hadisin tevil edilecek bir tarafı da yok. Akide, Akidevi meseleyle de alakalı. Sizden önceki ümmetlerden bir kişi ölüm geldi de hayattan ümidini kesince ehline şöyle vasiyet etti. Artık ölme zamanı geliyor. Anlıyor öleceğini ve ehline vasiyette bulunuyor. Ben öldüğüm zaman benim için birçok odun toplayın. Sonra bu odunları ateşleyin beni de ateşin içine atın. Ateş etimi yediği ve kemiklerime ulaştığı zamana kadar bırakınız. Sonra yanmış kemikleri alın onları ezip öğütün. Sonra sıcak ya da rüzgarlı bir günle o tozları deninizin içine savurun. Fakat Allah akabinde onun zerrelerini bir araya getirdi de ona niçin böyle yaptın diye sordu. O kimse senin korkundan diye cevap verdi. Bu cevap üzerine Allah onu bağışladı. Ben Huzeyfa radiyallahu anh o adam mezarları soya, soyan hırsızlardandır dediğini de işittim. Böyle rivayet geliyor. Bukhari, Ebu Hureyre, Ebu Sa'id el-Hudri rivayetleri, Müslüm rivayetleri bunlar. Şeyhülislam ibn mi diyor ki yine, bakın çok güzel sözleri var, tekfir yani bir kimseyi küfürle itham etmek. Bir tür tehdittir. Eğer söylenen söz peygamberin söylediği bir şeyi yalanlamak için söylenmişse, söylediği bir şeyi yalanlamak için söylenmişse ya, fakat bunu söyleyen kişi yeni Müslüman olmuşsa veya İslam'ı öğrenmenin imkanlarından mahrum, uzak bir çölde yetişmişse, Böyle bir kimse kendisine bu işten vazgeçmesi için ikna edici bir delil sunulmadıkça inkar ettiği şeyden dolayı kafir olmaz. Adam nasları işitmemiş olabilir. Veya işitmiştir de ona göre delaleti ve subutu katı değildir. veya hatta elimde başka bir nasla aykırı bir nas vardır. Hatalı da olsa onu teyvid etmek gerekir. Ben daima Buhari ve Müslüm'de geçen şu adamın sözlerini hatırlarım. Hadise geliyor. Ben öldüğüm vakit beni yakın sonra beni ezindiğinize saçın. Vallahi Allah'ın bana gücü yeterse hiç kimseye azap etmediği kadar bana azap eder. Hadisin farklı lafızları da var. Onlar da kendisine bunu yaptılar. Allah da ona dedi ki seni bunu yapmaya sevk eden nedir? Adam senin korkundur dedi. Bunun üzerine Allah onu affetti. Bu adam Allah'ın kudretinde ve zerreleri saçıldığı zaman Allah'ın kendisini tekrar toplayabileceğine şüpheye düştü. Bilakis tekrar toplayamayacağına inandı. Müslümanların ittifakıyla bu mesele küfürdür diyor İbni Teymiye. Fakat adam bunu bilmeyecek kadar cahildir. Fakat Allah'ın kendisini cezalandıracağından korkan bir mümindi bu. Bu sebeple Allah kendisini affetti. İştahat ehlinden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla tabi olmada hırslı bir tevilci ise affedilmeye böyle birinden daha da layıktırlar. Sözleri burada bitiyor. Yine başka bir yerde adam kemikleri ölçülüp parçalandıktan sonra Allah'ın kendisine güç yetiremeyeceğini zannediyordu. Allah'ın kudretini veya bedenlerin tekrar dirileceğini, dirileceğini inkar farklı olsa da küfürdür, mahiyet itibariyle birdir. Fakat o kimse Allah'a Allah iman etmesi, emirlerini tasdik etmesi, azabından korkmasına rağmen Allah'ın kudretindeki bilgisizliği yüzünden hataya düştü. Bundan dolayı Allah onu bağışladı. Hadis bu fiili işlerken adamın tekrar dirilmeme arzusunda olduğunu da açıklama, açık, açıklamamaktadır açıklamaktadır. En kötü hali adam tekrar dirilme hakkında şüphe ediyordu denilebilenir. Tekrar dirilmeyi inkar eden ise nebevi hüccet kendisine ulaştığında tekfir olunur. Küfrüne hükmedilir. Bu durum onun Allah'a iman etmediğini açıklamaktadır. Bazı kimseler hadiste eğer Allah bana güç yetirecek olursa ifadesini hükmedecek veya sıkıştıracak ol olur diye tevil ediyorlar. Konumuz bu değil aslında bu tevhili reddediyor sonra diyor ki adam uzuvlarının bir araya toplanmaması ve tekrar dirilmemek için bedeninin yakılmasını ve dağıtılmasını emretti bunu ifade ederken şöyle dedi ben öldüğümde beni yakın sonra kemiklerimi ezip öğütün sonra da denizdeki rüzgarın içine savurun Allah'a yemin ederim ki eğer Allah bana güç getirecek olursa hiç kimseye azap etmediği gibi bir azap ile bana azap edecektir Hadisteki birinci cümlenin peşindeki ikinci cümle fe harfiyle başladı. Bununla kastedilen o cümlenin sebep cümlesi olduğuna şahit etmesi içindedir. Adamın bu fiilleri yapması Allah'ın kendisine güç yetiremeyeceği, güç yetiremeyeceği düşüncesinde olduğu için de. Adam zikredilen fiili yapmadan Allah'ın kendisine güç yetireceğini ikrar etseydi o fiillerde kendisi için bir fayda olmazdı diyor. Tevhid yine şey yapıyor ediyor bu yönde. Gördüğünüz gibi bakın İbn-i burada getirdiği delil, yani adamın e, buradaki şüphesi akidevi bir mesele ki bu hafif, gizli bir mesele de değil. Bazıları diyorlar yani cehalet hafif meselelerde mazerettir. Çünkü gizli kalmıştır. Mesela isim ve sıfat zor konular. Hafif meselelerdir. Her ne kadar tevhid e, te, Tevhid'den de olsa mazerettir derler. Ama cehri meseleler vardır. Çok bilinen herkesin bildiği meseleler Allah'tan başkasından işte dua istemek, sığınmak gibi. Onlar da mazeret değildir der. İşte bu hadis buna reddidir. Çünkü bu bilinecek bir şeydir. Allah'ın kudretinin onu tekrar diriltemeyeceği, tekrar toplayamayacağı meselesindeki cehalettir bu i̇bn Hazm şöyle der bu kimse Allah'ın küllerini toplamaya ve kendisini tekrar diriltmeye muhtedir olduğunu ve kendisini tekrar diriltmeye muhtedir olduğunu ölene kadar bilmiyordu. Evet bu adam bilgisizdi yani ve bilgisizliği de ona mazeret oldu. Burada kalalım bundan sonra birçok hadisler var. Dersimiz bu akşam bu kadar olsun. Uzatmayalım. Mesela anlaşılsın yeter ki az ve öz olması daha iyi. Daha sonra tekrar yine az ve öz olarak önemli olan beyinlere bunu yerleştirmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İstinat